Kerbic'in Etkisi Bir inkarcı alimin birine şu üç soruyu sorar. Bir, Allah varsa bana göster. İki, her işi Allah yaratıyor da neden suçlu ceza görür? Üç, şeytan ateşten yaratıldığı halde ona cehennem ateşi nasıl etki yapabilir? Alim, bu soruları soğukkanlılıkla dinler. Sonra da yerden bir kerpiç parçası alıp inkarcının başına vurur. Başı yarılan inkarcı soluğu mahkemede alır. Hakim, alime sorar. Bunun başına kerpiç vurmuşsun, öyle mi? Bana üç soru sormuştu. Ben sorularına karşılık kerpiçi vurdum. Nasıl? Anlatayım. Allah varsa bana göster demişti. Başının ağrıdığını iddia ediyorsa göstersin. İkinci olarak da her şeyi Allah yaratıyorsa suçlu neden ceza görsün dedi. Madem ki öyle niçin beni mahkemeye veriyor? Üçüncü olarak da ateşten yaratılan şeytana cehennem ateşi nasıl etki yapar diye sordu. Cevabını aldı topraktan yaratılan kendisine yine topraktan olan kerpiç nasıl etki yapıyor bu cevaplardan sonra alim beraat eder